Günaydın. Haftanın ilk gününde ilk haberimiz için Ankara'dayız. Ayşe Ülkü Özakın, Türkiye'deki tüm belediye barınaklarını sesleniyor. Talebini yavru köpeklerin anneleri olmadan barınaklara alınıp hastalanmalarının önüne geçirmelidir. Yavrular belediye veterinerlerince bulundukları yerlerde ilk aşılanmaları ve bağışıklık kazanmaları sonrası kafessiz sahiplendirme besleme noktaları oluşturulsun sözleriyle dile getiren Ayşe diyor ki... Çoğu zaman iyi niyetle ve yavruların barınakta bakılmaları daha uygun diye bazen de yerleşim yerlerindeki köpek nüfusu çoğalmasın diye yavru köpek görüldüğünde ilk akla gelen belediye barınakları aranıp oraya alınmalarını sağlamak oluyor. Oysa barınaklara gitmeleri ya da yeni adıyla geçici bakım evleri yavrular için tam birer ölüm fermanı. Parvo yani kanlı ishal, distemper yani gençlik hastalığı, barınak hastalığı, boğumacı gibi hastalığa neden olan virüsler Orada onları bekliyor. Aşıları olmayan ve anne sütünden bağışıklığı sağlayan yararlarından mahrum kalan yavrular büyük acılar içinde birkaç günde ölüp gidiyorlar. Belediye veterinerleri bunu bildikleri halde yavruları almaya devam ediyorlar. Bu yüzden geçici bakım evlerine aşıları ve anneleri olmayan yavruların alınmasının önüne geçilmelidir. Bir çözüm olarak öncelikle bulundukları yerlerde aşılanmaları ve bağışıklık kazanmaları sonrasında da gönüllerle birlikte çalışarak beslenme ve sahiplendirme için şehre yakın doğal kafesiz alanlar tahsis edilmelidir, diyor Ayşe bu kampanyasında. Sıradaki haberimiz için şimdi de İzmir'e geçiyoruz. Muhatapları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olan kampanya Ali Çevre Platformu yani Alçep tarafından başlatılmış. Alçep talebine ''Kuito gemi değil atıktır, sınır dışı edilsin'' sözleriyle dile getiriyor ve şöyle devam ediyor. Kuito adlı petrol tankeri 1979 yılından beri faaliyet göstermekte olup şu ana kadar 1 milyon 400 ton varil petrol taşımıştır. Bu tanker kısa bir süre sonra Alia gemi geri dönüşüm tesislerine getirilerek sökümü yapılacaktır. Gemi sökümünün çevresel etkileriyle ilgili Alia halkının çekinceleri var. Alia bölgesi, çevrede bulunan rafineri, termik santral ve demir-çelik sanayi gibi çok sayıda sanayi tesisi nedeniyle yüksek oranda kirleticiye maruz kalmakta. Bölgedeki çevre kirliliği insan yaşamı için asgari şartları sağlamamakta, sınırları aşmaktadır. Gemilerde izolasyon maddesi olarak kullanılan asbestin son derece kanserojen bir madde olduğu bilinmektedir. Solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açar. Uzmanlar cilde nüfuz etmesinin de mümkün olduğunu düşünmekte. Asbestin neden olduğu hastalıkların bazıları akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi hastalıklardır. Ayrıca ciltte yaraları da neden olabilir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın her yıl hazırladığı kanserojen maddeler listesinde asbest maddesi kesin kanserojen tanımlaması ile birinci grupta sınıflandırılmıştır. Örneğin Fransa'da asbeste bağlı hastalıklardan her yıl 4000 kişi ölmektedir ve sayı giderek artmakta. Birçok ülkede 90'lı yılların başında asbest üretimi ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Avrupa Birliği de 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde asbest üretimi ve kullanımını yasaklamıştır. Bu malzeme gemi yapımında kullanıldığı için tersane işçileri de büyük risk altındadır. Asbest çevreye karıştığında düşük oranlarda soğuduğumuz hava ve doğal kaynaklarda da dahil olmak üzere içme suyunda bulunur. Kuito gemisinin söküm esnasında açığa çıkacak olan bu malzeme bölgede yaşayan insanların sağlığını tehdit etmektedir. Petrol taşımak için kullanılan Kuito'nun üzerindeki petrol kalıntıları söküm esnasında bir miktar denize karışacak ve deniz yaşamının insan sağlığını tehdit edecek bölge turizmini etkileyecektir. Parçalanan geminin metal parçalarının geri dönüşüm için eritilmesi esnasında atmosfere kirli gaz salınımı gerçekleşecektir, diyen platform Ali Ağa halkının bu geminin üzerindeki kimyasal kirleticilerin cins ve miktarlarının bilirkişi raporuyla belirlenmesini ve halka açıklanmasını talep ediyor. Şu sözlerle devam ediyor. Raporlama sonucunda tankerde kirlilik miktarının insan sağlığını tehdit edecek boyutta olduğu anlaşılırsa geminin bölge sınırlarından çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu geminin bölge halkı için muhtemel bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın ve şehrimizin geleceği için hepinizi birlikte eline davet ediyoruz. Bu yüzden Kuytu gemisinin sınırlarımızın dışına çıkması için sende imza ver diyor. Çevre Platformu unutmamak lazım. Bu gemide aynı zamanda yüksek oranda radyasyon da tespit edilmişti geçmiş haberlerde. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili bir haberle devam ediyoruz. Mehmet Zaman Saçlıoğlu gazete yönetimine şu sözlerle sesleniyor. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet devrimlerini koruyarak aklın egemenliğinde hukuku, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ilke edinmiş bu uyurda ve ödünsüz gazeteciliğinde çeşitli savaşımların, güçlüklerin üstesinden gelmiş sayfalarında defalarca yazıldığı gibi okurlarının sahiplendiği bir gazetedir. Son günlerde Utku Çakırözer'in genel yayın yönetmenliğine atanması ve kısa bir süre içinde görevden alınması, gerek adı Cumhuriyet'le özdeşleşmiş değerli yazar Işık Kansu'nun yazılarının durdurulması, gerek gazetenin görünmez güçlerini oluşturan 20'nin üzerindeki kişinin çeşitli gerekçelerle işlerine son verilmesi, biz okurlarda yönetim kademesinde Cumhuriyet'e yakışmayan bir bocalama olduğunu duyumsatmıştır. Cumhuriyet'in emektar yazarlarından ve çalışanlarından her birinin katkıları gazete için vazgeçilmezdir. Gazete yönetimi yazar ve çalışanlarının hiçbirini şu aşamada feda etme, incitme, ülkenin en etkin muhalefet etme görevinde Cumhuriyet'in elindeki güç birliğini zayıflatma hakkına sahip değildir. Biz okurlar olarak yönetimin son zamanlarda aldığı bu kararları tekrardan gözden geçirmesini, Işık Kansun'un yazılarına konulan yasağın kalkmasını, Cumhuriyet Gazetesi'nin okurların gözünden nasıl göründüğüne, hangi köşe yazarlarının gerçekten okunduğuna ve beğenildiğine ilişkin ciddi veriler sağlayacak profesyonel bir çalışmanın yapılarak yayın politikasının saptanmasında bu verilere dikkat edilmesini gazete yönetimine saygılarımızla duyuruyoruz, diyor Mehmet. Ve günün son kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılmış Barış Demir talebini şu sözlerle dile getiriyor. Okullarda bulunan Türk büyükleri köşelerindeki tablolarda Alevi katliamcıları Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman ile bugün bir siyasi partinin amblemini üzerinde barındıran bir bayrak bulunan Uluabatlı Hasan resimleri kaldırılsın diye Barış şöyle devam ediyor. Hiçbir inancın ötelenmemesi ve herhangi bir siyasi aidiyetin, Ön plana çıkartılarak çocuklar ve gençler için özendirici bir şekilde sunulmaması adına önemlidir bu, diyor Barış kampanyasında. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Kampanyanızı başlatırken mutlaka ulaşılabilir. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir talep oluşturur. Doğru muhatabı seçer ve gerekçelerinizi herkesin anlayabileceği şekilde açıklarsanız başarı şansı artacaktır. Yarın yine yeni vatandaş hareketleriyle Birlikte olmak üzere. Sabah saat 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.